Merhaba, GDO haberiyle başlıyoruz. İzin başvurusu yapılan 9 GDO'lu Mısır hakkında kamuoyu görüşünü almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması'nı kurmuştu. Ancak kullanıcı arayüzünün kullanışsız olması Greenpeace'in günler boyunca yurt içi ve yurt dışındaki genetikçi ve moleküler biyologlarla birlikte hazırlanan GDO'lu 9 Mısır çeşidiyle ilgili 12'şer sayfalık kapsamlı raporların Bilgi değişim sisteminin işleyişi nedeniyle sisteme girilememesine neden oldu. Dün gece görüş bildirme süresi sona erdi. Greenpeace ise Bakan Eker'den bilgi değişim sistemi kullanışlı hale getirilene kadar 9 Geydoğlu Mısır'ın başvurusunu dondurmasını talep ediyor. Sisteme 9 Mısır çeşidi için toplam 18 görüş bildirilmesi gerekiyor ve bu da 18 rapor anlamına geliyor. Sıradan vatandaş her birine bir saat ayırsa, 18 saatte ancak GDO'lar konusundaki düşüncelerini aktarabilme imkanı buluyor. Bakanlık bu tutumuyla GDO gibi son derece hassas ve önemli bir konuda kamuoyu görüşünü, kamuoyu tepkisini umursamadığını göstermiş oluyor. GDO konusunda daha en baştan böyle yaklaşan bir bakanlık vatandaşlarını GDO'ların risklerinden koruyacağına bizleri nasıl inandırabilir? Bakanlık ya GDO'ları umursamıyor ya da vatandaşını umursamıyor. Her ikimi ihtimalin ise sonuçları vahim. Tayland'ın kuzeyindeki 6 eyalette yüksek oranda hava kirliliği yaşanıyor. Yapılan ölçümlere göre Paiowa eyaletinde hava kirliliği kabul edilebilir oranın 2 katına ulaştı ve bazı eyaletlerde yüksek hava kirliliği görüş mesafesini 800 metreye düşürdü. 25 bölgede toplam 50.100 maskesi özellikle solunum rahatsızlığı olanlara verilmek üzere hastanelere dağıtıldı. Çok sayıda kişi havadaki maddelerden dolayı gözlerinde rahatsızlık hissediyor hava kirliliğinin. Sebebi olarak ise trafikteki yoğunluk, fabrika sayısındaki artış, çiftçilerin anız yakması gösteriliyor. Gerçi son dönemlerde İstanbul'un ve gördüğüm kadarıyla Adana'nın da hava kirliliği Tayland'ı aratmıyor. İnsanlar... O havayı solumak istemiyor. Çet toplantılarının yapılamıyor olması, çet sürecinin başlamadan önce halkın rızasının alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Mevcut süreç içinde hem yetkililere hem de halka boşu boşuna zaman kaybettiriliyor. Bunun sonucunda ise doğa ve yerel halk katlanmak zorunda kalıyor. Aydın Çin ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kurulması planlanan Çin'e doğalgaz kombine çevrim santralinin çet toplantısı halk tepkisi nedeniyle yarıda kaldı. 464 megawattlık Çin'e doğalgaz santrali için düzenlenen çet toplantısı öncesinde Güney Ege Çevre Platformu Geçep öncülüğünde tabut ve pankartların taşındığı bir protesto yürüyüşü yapıldı. Geçep üyesi Aydın Karaan santrale evet demenin yöre insanının hayatını ve geleceğini tehlikeye atmak olduğunu söyledi. Çet toplantısına giren grup 150 imzalı dilekçeyi çevre Müdürü'ne vererek toplantının durdurulmasını istedi. Protestoların artması ve bir saat beklenmesine rağmen dinmemesi üzerine çevre il müdürü halkın bilgilenmek istemediği için toplantıyı sona erdirdiğini ve bunu da tutanağa geçirdiğini söyledi. Mesele halkın bilgilenmemek istememesi değil tabii ki. Mesele bu projelerin halkın rızasını almadan ve göstermelik bilgilendirme toplantıları ile eninde sonunda dayatılması. Geçtiğimiz yıl 3 Mart'ta kaybettiğimiz Buğday Derneği kurucusu Viktor Ananias ölümünün birinci yıl dönümünde Bodrum'da kabri başında %100 ekolojik pazarlarda ve Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliklerle alınacak. 3 Mart'ta Bodrum Bitez'de kabri başında 3 ve 4 Mart tarihlerinde kurucusu olduğu Şişli ve Kartal %100 ekolojik pazarlarda yapılacak hayırlarla yade edilecek. Victor için 7 Mart'ta Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde de bir anma toplantısı gerçekleştirecek. Victor Ananias adına tasarlanan web sitesi ise... Ee, 3 Mart'ta yayında sitede Victor'un yaşamı, attığı tohumlar yani buğday restoran, doğal ürün dükkanları, buğday ekolojik yaşam dergisi, Tatuta projesi ve %100 ekolojik pazarlar, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi ve ardından yazılanlar, mutfağından, albümünden ve kaleminden bölümlerinden ondan kalan izler yer alacak. Kısa yaşamına pek çok şey sığdıran Victor ardında bıraktıklarıyla ekolojik yaşam alanında ilham vermeye devam ediyor. Nur içinde yatsın. Son haberimiz Marmaris'ten. Halk plajında çok sayıda küçük balık kıyıya vurdu. Marmaris çevricileri Derneği üyeleri yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi boyunca boyları 8 ila 10 cm arasında değişen yüzlerce Gopez balığının bulunduğunu tespit etti. Dernek Başkanı Ahmet Kuteng'in balıkların trolle avlanan balıkçılar tarafından küçük oldukları için denize atılmış olabileceğini belirtti. Kuteng'in bilindiği gibi 12 santimden küçük balıkların avlanması yasak. Ceza yemek istemeyen balıkçılar boyları 8 ila 10 santim arasında değişen yavru balıkları denize bırakmış olabilirler dedi. Acilen trolle avcılığın düzenlenmesi ve kanunlara uygun ekipman ve balıkçılık yöntemlerinin Uygulanmaya başlanması gerekiyor. Balıklardan numune aldıklarını ifade eden Kuteng'in yapılacak incelemenin ardından balıkların ölüm nedeninin tespit edeceğini ve olayın sorumlularının bulunarak cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.